Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın. Günaydın Ali Bey. Günaydın Can. Günaydın Günaydın Ali Bey. Merhaba. Evet konuşacağımız konu çok ortada tabii. Büyük bir ayaklanma var Türkiye çapında başkaldırı diyelim. Evet. Yani e, Erdoğan e, başkanlığındaki e, iktidardan ve Erdoğan'dan e, memnuniyetsizlerin, tüm memnuniyetsizlerin e, birleşik bir e, hareketi ile karşı karşıyayız. E, ve e, bu uygulamalarından yani son e, dönemde özellikle Bileşke, memnuniyetsizler içinde için Partiye oy veren insanların da e, bulunduğu e, geniş bir e, katman e, açıkçası demokrasi içinde e, kalarak bir dengeleme ve ayar e, yaptı ve askerisiz, silahsız, ordusuz ve medyasız. içerisinde haklarını kullanarak e, iktidara e, dengeleme e, diye çalışmasıdır. Ve e, çok ciddi bir e, harekettir ve bunu gerçekten çok iyi değerlendirmesi gerekir. E, ki bu konuda e, iktidar içerisinde, iktidar partisi içerisinde, başbakan dışında pek çok mesajı anladığını da düşünüyorum. Tabii anlamayanlar başta başbakan olmak üzere var ama yani takım açıklamaları da Gül'ün açıklamasını, Arınç'ın açıklamalarını, İstanbul Belediye Başkanı'nın açıklamalarını ve hiç konuşmayanları değerlendirme yapmadığı takdirde başka pozisyonlarla da e, karşılaşacağını söylemek mümkündür. Yani muhafazakar e, e, siyasi galeri de zaten bir takım e, çıkışlar e, söz konusudur. AK Parti içerisinde de e, bunun yansımalarıyla karşı karşıya kalacağız. E, bu e, önemli siyasal sarsıntı, sarsıntılara sebebiyet gelebilir. Böylesine e, bu iktidar partisini de etkiler. Yeni muhalefet süreçlerini de diyebilir e, bu sarsıntılar. 10 e, yıllık iktidarı aslında Erdoğan için e, hiç de kolay olmadı. Pek çok meşakkatli yollardan geçerek geldi. E, kendilerinin deyimiyle sayısız e, darbe girişimleri ve e, suikastlerle bile karşı karşıya kaldılar. İşte 2010 referandumu, 2011 seçimleri sonrasında e, yaptığı değerlendirmeleri ters düşen uygulamalar içerisinde oldu son 2 e, yıl içerisinde de. Buna e, biz e, yayınlarımızda e, ziyadesiyle e, yer vermeye çalıştık ve açıkçası e, 2011, 2010 ve 2011 %50'lere yaklaşan üst üste 3 kez oylarını artıran bir siyasal hareketin verdiği sözleri yerine getirmediği bir döneme de tanık oldu. Zaten yani e, bugünkü e, memnuniyetsizler hareketi, bu ayaklanma, kalkışma, e, yani oy veren e, %50'lik insanlar içerisinden de bunların yerine getirilmediğini memnuniyetsizlerin adeta bir e, birleşik hareketi olarak bu meseleye bakmak lazım. Şimdi bunun yerine ne getirdi? Yeni bir sivil bir anayasa için Anayasa değişikliklerine daha geniş sivil, demokratik bir anayasa için insanlar oy verdi. Ama Erdoğan bu anayasa şeyinin ne bir başkanlık rejimi yani meselesini gündeme getirdi. Ve adeta bu zamanı çok ciddi bir şekilde harcadı. As aslında Erdoğan ciddi bir şekilde son yıllarda ülkeyi yoğurdu ve boğucu bir noktaya doğru götürdü. Günlük hayatının içine girdi. insanların günlük hayatında kürtaja girdi. Son içki meselesi. Yani içinde değerlendirilebilecek şeyler varken doğru takım hususlarda ama bunları insanların dini ciddi dinlerle üzerinden din meselesi üzerinden açıklamaya kalktı ve günlük hayatın içine son derece müdahil son 3-2-3 yıl, yıl içerisinde bir e, iktidar görüyor. Halkının, evet, yani halk, halkın şeyine insanların hayatına müdahalesi gibi gözükmüyorlarıyla beraber o da çok önemliydi bence. Daha ilk belki de ilk belirtisi bu üç çocuk, en az evet. üç çocuk yapma meselesiydi. O yeterince değerlendirilemedi ama tepkilerin e, gündelik hayata insanların özel hayatına müdahale e, zincirinin ilk halkası olarak Halka. sayılmış da, e, olabilir. Ve nitekim çok ilginç bir sosyal başbakanın nefret ettiği ve toplum için baş belası bulduğu sosyal medyada e, bu konuyla ilgili e, bence fevkalade yaratıcı bir e, şey vardı. Onu dinleyicilerle paylaşayım. Direnişçiler bu büyük binlerce sayıda Taksim'de ve hatta neredeyse milyona varan sayıdaki insanın arasından birisi bizim gibi üç çocuk ister misin diye soruyordu. Evet. Yani, evet. <gülüyor> yani şimdi e, o kadar günlük hayatın içine e, müdahale etti ki bunun sayısız örneklerini çekelim. Şu kısa süre içerisinde İstanbul'da bile görebilirim içki üzerinden. Ee, hayatın içerisinde yani şöyle tek tip vatandaş olacaksınız, şöyle vatandaş olacaksınız. Bu, özellikle son yıl içerisinde bunun örneklerini dediğiniz meseleden doğum kontrolünden kürtaj meselesine, içkiye, eğitime kadar nasıl genç olunur, nasıl düzgün <gülüyor> insanın Cumhuriyet'in de ilk yıllarında yani tarif ettiği yani tek tipleştirme ve başbakandan... İnsanların günlük hayatına müdahale ve Bunların içerisinde gerçekten %50'lik oy veren kitle başbakanın tarif ettiği insan tipine uymuyor. Bunların yansımalarını görüyorsunuz. Yani Taksiye biniyorsunuz. Taksinin sürücüsüyle konuşurken bununla karşı karşıya kalıyorsunuz. İşte, bir alışveriş ederken kasada konuşurken bununla karşı karşıya yapıyorsunuz. Bunların nefsi açıkçası Türkiye'nin Türkiye toplumunu Erdoğan tarafından yorulduğuna, boğduğuna tanık olduk. Bunları sıralamak mümkün. Yani aslında bir iktidar neden şiddetle sertleşir sorusunu ortaya koyup yanıtlamaya çalıştığımızda aslında bazı işlerin de iyi gitmediğini görürüz. Bu günlük hayatı ilişkin işler gerçekten bardağa taşınan meselelerdir. Ama bir taraftan da yani e, bu tavırlar özellikle 2011'den sonra e, tek adam, tek parti ki bu partisinin içerisinde de e, benimsenen bir şey değil. Yani zaman zaman aksettirmiştik. Yani parti içerisinde e, bakanların, e, milletvekilerin gelişemediği bir başkan, başbakan rolünde. Ve sürekli e, partisini de bu anlamda zor pozisyonlara sokan. Bu anlamda çok belki yükselmiş değil ama e, ciddi eleştirilere de e, muhatap olan bir başbakan konumunda. Şimdi açıkçası e, başbakanın geldiği yani Türkiye e, Cumhuriyet tarihinin e, işte, siyasi İslam'dan evrilerek işte, muhafazakar demokratlık diye kendilerine açtıkları bu yolda bir mağduriyet süreci vardı ve e, bir mağdur kesinin yani İstediği özgür e, dini bir, e, inançlarını e, pozisyonlarında yerine getirmek isteyen, bu konudaki kısıtların kaldırılması isteyen bir kesimin e, iktidarı ile karşı karşıya kaldık. Ama mağduriyet, başka e, mağduriyet, mağdurun iktidarı e, bu sorununu belli şekillerde çözmesi başka mağduriyetlere yol açıyorsa o zaman e, durup e, dikkatlice incelemek e, gerekir. Nitekim... Erdoğan yani böyle e, son iki, iki yılda e, Malezya eski başbakanı Mahathir ile Putin karışımı bir otoriter iktidar biçimine indirgeyebileceğimiz e, bir e, durumada e, soyundu ve intikam önündeki dönemde işte e, başkanlık yarı başkanlık e, pozisyonlarıyla kendisini oy verenleri bile e, tepkisine aldığı bir pozisyon indirdi bütün bunlar sertleşmeyi ve şiddeti de beraberinde getirdi. Nitekim yani e, bu şeye baktığımızda e, yani bir iktidarın gerçekleşme süreciyle şiddet süreciyle ona ait projelerin de gündeme birlikte geldiğine de tanık oluruz Veya bir takım hayali projeler işte kanallar e, bunların doğru düzgün toplumda tartışılmadığı işte iki tane nükleer santral yapacaksınız, birini Japonları, birini Ruslara biliyorsunuz, bunlar tar ben yaparım, mütter santrali de yaparım, kanalı da açarım, 9 tane köprü yaparım. İşte e, bütün bunlar e, hem e, inandırıcı olmaktan uzak e, bir tartışma sürecinin kentsel dönüşüm başı başına bunu zaman zaman gündeme getirdik. Yani bazı işler ters gidiyor. Siz kentsel dönüşüme kalkışıyorsunuz, kaynağınız yok. E, bu bir sorun. İşte hala ikinci kez mali e, barış peşindesiniz, onun yasaları çıkarıyorsunuz Eğer bir iktidarda işler terk dini şundan da bol bol torba yata çıkarırsınız. Dolayısıyla bunların hepsi de beraberinde sertleşmeleri getirir. Bir taraftan Uludere gibi bir pozisyon var, onu aydınlatamıyorsunuz. Din cinayetinden başlayarak pek çok konu var. Ayrıca işte darbe davaları, ergenekon süreçleri ve bütün bu meselelerde e, sonuçlanmayan e, sürgit e, durumlarla da karşı karşıya kaldığınızda sertleşirsiniz. yani işlerin bazı şeyler e, iyi gitmeyince gençlerden e, ve sesini yükselelenne şiddet uygulamaya başlarsınız Evet şimdi Alo, alo Evet e, şimdi ben e, bu son konuşmaların ışığında en Duyabiliyor musunuz beni? Duyuyorum. E, bu e, özellikle uzun süre sustuktan sonra e, üst üste iki defa te, yani çeşitli yerlerde e, konuşmalar yaptık. Çeşitli vesilelerle İhral Türkiye İhracatçılar Birliği'nin toplantısında bir müze e, açılışında ve sonradan da e, Habertürk televizyonunda. Ve burada genel olarak e, bu tepkileri nasıl değerlendirdiğini e, Düşünüyorsunuz yani hem iş dünyasına da mesela gözdağı veriyor. E, reklam evet. ver, vermeyen aracı kurumları tespit edin dedim. Bunun gereğini yaparız diyor. Basına ve kanallara reklam vermeyen e, aracı kurumlar iş dünyasına yani bir çeşit gözdağı veriyor. İşte onun e, yani şeyde e, Twitter denen sosyal bela olarak tanımlıyor. Yani adeta... Onu da kısıtlayabilme imkanı olsa kısıtlayacak gibi düşünüyor. Ve içki içiyorsa alkoliktir gibi hakikaten akıl almaz bir şey kullanıyor. Bir de izni çapulcudan alacak değilim deyip hem bunlar kaymak tabaka diyor... ...hem de aynı zamanda çapulcu diyor ikisini bir arada zikrediyor. Pek tutarlı görünmeyen bir konuşmaları var. Benim kanaatim yani mesela çeşitli kesimlerden gelen sanatçılardan gelen önemli tepkiler ve bir şarkıcı Şebnem Ferah da e, lütfen özür dileyin bizden çünkü bun, buna, yani biz bunu hak ettik diyor özür yapamazsınız bunu diyor şimdi özür dileyecek bir hali yok gibi gözüküyor siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla hani bir söz vardır ateşler içinde kalan akrep kendini sokar derler ee, siyasette de bu çok şeydir Eğer böyle e, devam ederse bunun bedelini e, Erdoğan yüksek öder e, Büyük bir hasat kaldırmak yani, ümidiyle e, bütün bu başkanlık sürecine soy soyundu Dedi ki 10 yıldır iktidardayım Oylarımı artırıyorum Artırdım 7 seçim kazandım Evet bu masayı ben bu kaldıracağım yani Bu hasat benim olacak Şimdi, Bu hasat eba olur ee, bunun farkında olan AK Partiler olduğunu tahmin ediyorum ve biliyorum. Yani gidişattan memnun değiller. Yani e, bu seçmen e, oy verir, memnuniyetini ifade eder. E, seçmen pragmatistir. E, çeşitli, güzellerle hareket eder. Ama aynı şekilde bu e, tepkilerin de ortaya koyar. Bugün e, AK Parti'nin e, 10 yıl içerisindeki performansında e, memnun olanlar bunu oylarıyla yansıtmışlardır. Ama 2010-2011 e, bir demokratik anayasa çerçevesi içerisinde e, verilen oylardır. İnsanlar verilen sözlerin yerine getirilmediğini gördükleri takdirde e, bunun karşılığını da veriyorlar. Bitekim e, bugün e, memnuniyetsizler e, birleşkesini oluşturan e, kişilerin, gençlerin arasında bunun örneklerini bulmak da mümkündür. Ya da bugün tepkisini koyan toplumun, halkın AK Parti'ye olan oy verenlerin de içinde bulunduğu bir katman yer aldığı muhakkak yani siz toplumu bununla boğarsanız, bunun karşılığını alırsınız ya da kendinizi ateşin içerisine atmış olursunuz. Bu pozisyonu, bu ruh hali var Erdoğan'da. Yani bir özür meselesini Kendisiyle toplum arasında sorun e, edeceğini dair e, ibareler var. Ama aynı zamanda partisi içerisinde yani bu toplumsal tepki, bu ayaklanma, bu baş kaldırı bu e, 6 gündür yaşadığımız Türkiye çapındaki olayları değerlendirebilecek, tam değerlendiremeyecek, yarım değerlendirecek, tam değerlendirecek bir kesim var. Bakın sessiz bir durum var. Yani... E, şey arınç konuştu, çiçek konuştu, gül konuştu ve de, bu cuma gününü yarattı. Ve belediye başkanı konuştu. Ondan sonra sadece şey konuştu. Erdoğan konuştu, değil mi? Ee, ve Davutoğlu'nda bir, Davutoğlu da bir bir de bir vardı ve, Milli Eğitim Bakanı. Milli Eğitim Bakanı. Yani, Davutoğlu. Davutoğlu, Evet. Davutoğlu, yani yani sonuçta meseleyi Farkında ama e, kendi çapında bir analiz e, yapıyor. İşte açık Radyo e, izleyicileriyle e, Rampink'in katilleri bir arada yürüdüler. Ama bu, e, burada çok yan, yanıltıcı bir e, analiz yapmış evet. olduğunu söylemek lazım. E, katillerle hiç beraber olmadığı gibi Açık Radyo dinleyicilerinin e, o beyaz bereli katillerle polisin beraber olduğu fotoğrafları, görüntüleri daha hiç kimse unutmadı. Tabii ki, yani nadir daha iyi bilecek de tahmin etmiyorum. Yani radyoyu da yakından tanıyan bir kişidir, değil mi? Evet. Ondan sonra, yani burada ki yorumlarıyla tarihsel bir haksızlık yapmasın kendisine tavsiyemiz çünkü bu hükümet içerisinde bakan olarak daha önceki danışmanlıklarında da farkındalığı yüksek insanlardan biridir. Tekim açıklamanın büyük bir bölümünde. Bunu görüyoruz değil mi? Sonuna doğru e, kendisine göre bir ironi yapıyor ama bu ironileri kendisine de batırıyor. Bu çok net, kendisi de çok iyi bilir. Açık Radyo'nun e, bu e, kesimlerle nasıl mücadele ettiği, nasıl e, bu süreçlerin aydınlar kavuşması için e, neler yaptığı ortadadır. Ayrıca yani e, namus borcumuz diyen, Hürat e, cinayetini açıklamaya namus borcumuz diyen e, iktidarın kendisidir. Evet, ben de onu hatırlatmaya çalışmıştım ya yani Evet, namus borcumuz dedikten sonra da hiçbir e, yani o beyaz bereli katilin e, arkasında herhangi bir şey e, olduğunu ortaya koyan en ufak bir soruşturma bile yapmayan ve bu şekilde namus borcunu da ödemekte maalesef e, aciz Önemli kalan bir kimse. Namus borcumu avukatlarını özürlendiren mi bu iktidar? Evet, evet, aynen öyle. Yani. Yani bazı Emniyet Müdürü'nü vali yaptı. Evet. Diğer alt tarafında şey yapmıyoruz. E şimdi ee, yani, yani bakan avcının da bunları değerlendirmesi gerekirken işte politika maalesef galiba Evet. biraz Umarım, e, dinliyorduk. E, yani sonuçta bütün bu e, şiddetle sertleşmenin takım kaynakları var. Yani bunda tabii başbakanın Haleci ruhuyesi de etkin faktörlerden biridir ama Suriye işinde iyice batmışsınız. Yani Suriye çok önemli, gerçekten zor bir konu. Bütün iktidarlar için zor bir konu. Ama siz burada bir problemle karşılaştınız. İşte pek çok e, olumlu bir ortam da var. Yani bu ortamdan bir tanesi şu çözüm, e, barış ve çözüm sürecine ilişkin adımların atıldığı bir ortamda. E, bu işleri başlatıyorsunuz e, ama gerçekten e, bir takım işler e, iyi gitmeyen ağır giden tam çözülmeyen e, işlerin e, bulunduğu muhakkak. Bakın bir birkaç çekeceğim ustadan bir tanesi e, işte emniyette de çok kapsamlı değişikliklerden üç gün sonra bu e, şiddet şeyiyle de karşı karşıya kaldık. Yani. Ee, ve sayısız bir şekilde bu 10 yıl içerisinde en fazla e, emniyet kadroları değiştirdi Türkiye'de, bürokraside. Yani sayısını ben hatırlamıyorum. Dolayısıyla e, bunların hepsi e, iyi gitmeyen bir takım şeylere işaret ediyor. 2 yıl önce mali barış için düzenleme yapıyorsunuz, yeni vergi düzenlemesi yapıyorsunuz. Ve oraya bir içki düzenlemesiyle toplumu, alkolikler e, vesaire bir, bir günlük hayatın içerisinde müdahale ediyorsunuz. Bütün bunlar e, gerçekten e, iktidar açısından e, iyi gitmeyen bir takım şeylerin e, varlığına işaret ediyor. Ve e, bütün bunlar iktidarı e, sertleştiriyor. Tabii ki temel şey e, yani e, iyi okumamasıdır başbakanın 2011-2011 süreçlerini. Bunlar başbakana e, otoriter bir yönetim kurması için verilen oylar değildi. %58'lik anayasa değişikliği %50'ye yakınlık e, seçmen oyu e, vesayetsiz bir demokrasi, sivil demokratik bir anayasa yapılması için e, verilen oylardı ve aynı zamanda e, memnuniyetlerini ifade ediyordu. Ve kanal e, 50 milyar dolara kanal e, tartışılmadan e, ortaya konulan projeler yapması için de seçmen tarafından verilmedi. Dolayısıyla bir yandan iktisadi e, başarınızın büyük bir bölümü yurt dışının krizde olmasına bağlıysa ve e, daralan bir ekonomi süreçle de karşı karşıyaysanız e, bütün bunlar e, şiddetleştirir ve kendinizi de e, firavunlaştırmak üzere bir anlayışla başkanlık sürecine e, doğru gererseniz hem partinizi hem Türkiye'yi bunlarla karşı karşıya kalırsınız ama en iyi cevabı, yani demokrasinin kuralları içerisinde e, yanına orduyu almadan, tankı topu almadan, e, askeri silahlı kuvvetlerini almadan 6 günlük direniş vermiştir. Ve bence Türkiye demokrasi tarihi açısından e, bu ciddi bir e, vites yükseltmiştir. E, bunun imarız, iktidar e, şeyini anlar e, şifrelerini? çözer ve ona göre bir tavır izler. O başbakanın şu anki durumu tek buna işaret etmiyor açıkçası. Ali Bey, vaktimizin sonuna geldik ama bir soru sormak istiyorum. Benim en kafamı karıştıran sorulardan bir tanesi bu. Başbakan da kabul etti polisin aşırı güç kullanımını. Evet. Yani polis ilk önce insanların özel eşyalarını bir araya toplayıp yaktı Gezi Parkı'nda. Ardından evet. gaz bombalarından bir okyanus yarattı. İstiklal Caddesi'nin girişinde kovanlar. Yani. Bütün, bütün devamı da geldi. geldi. Evet. Devamı da geldi. Evlerin camını kırıp evlerin içerisine polis gaz bombası attı. Ve bunların soruşturulacağı söyleniyor. Bu soruşturma sizce ne kadar yani bunu söylemek ve bu söze inanmak ne derece eee doğru bu olabilir? Bu beyilik Bugüne kadar böyle olaylarda e, hep şey yapıyor. ama ben çok iyi işaret ettin. son bir notum var. Yani sosyal medyaya elimize düşen Şimdi burada yüzlerce insan yaralandı. Hatta ölümcül şey var, gözünü kaybedenler var. Genelde bu tür olaylardan sonra bunların takibatı yapılmıyor. Zaten büyük med medyayı unuttuk yani. Bu insanların sonraki süreçlerde neler yaşadıklarını takip etmeliyiz medya olarak. Yani bu kişiler aynı zamanda hukuki süreçler takibi gerekli. Bakın Ankara'da 500'e yakın insan e, gözaltına alındı. Ondan sonra bunların içerisinde yaralılar var. E, artık Türkiye çapında herhalde 1500'e yakın falan bir gözaltı ve tutuklu vermeleri bir evet. birlikte toplam gözaltı bu rakamlara ulaştık. 1500 civarında evet. Tahmin yani tahminen, Bunların yani. içinde tutuklananlar olacaklar. Bakın geçenlerde eee Sezin e öğrendik galiba değil mi? İstanbul'da evet. mıydı? 30 ilgile mahkum edilmiş Uğduray'ı protesto Bunları yani 30 ilgileştirdik ya. Evet, evet. Protesto gösterisi. Bunların takibatı son derece önemli. Sosyal medya, bugün bu hareketi içerisinde bulunan herkes bu süreçleri takip etmek durmuyor. Sonra e, yalnız e, kal, kalınıyor. Bu hukuki süreçlerde neler neler başlanıyor. Aynı zamanda haklısın. Yani hükümetin bu soruşturması, İçişleri Bakanlığı'nın medya, medya olduğu takdirde bunun için soru sorar. Şimdi böyle bir medya karşı karşıya değiliz. Gidersin İçişleri Bakanı'nın yakasına yapışırsın. Dersin ki kardeşim sen bu soruşturmayı açtın mı? Açtınsa ne oldu? Ne aşamada? Hangi müfettişler? Kimler görevli? Ee, zaten ayuka e, çıkmış durumda. Bütün dünyanın, e, yani İçişleri bakanının e, bütün söylediklerinin aksine dünyada e, polis şiddetinin e, ve bu zulmün Tartışıldı ve büyük ölçüde dayanışma gösterileri yapıldı. Üstelik de Financial Times gibi gayet etkili finans çevrelerinin en saygın gazetelerinden biri olan Financial Times'ın Firavun'a benzettiği padişah ve Firavun karışımı bir tavır olarak nitelendirdiği bu şeyler karşısında Hiçbir soruşturmadan, hiçbir istifa daha doğrusu istifadan geçtim. Hiçbir görevden alma olmadı. Ortalık yani yıkılıyor. Yalnız İstanbul değil, yalnız Taksim ve civarı değil. Beşiktaş'ıyla Dolmabahçesi'yle Kilis'te eylem var. Evet. Yıkı evet. Diyarbakır'da da var. Kilis'te de var. Işte. Yani 48 Şehirde eylemler yayılmışken ve akşam geç saatlere kadar uyku uyumanın bile neredeyse mümkün olmadığı çanak çömlek sesleriyle bütün mahallelerin çalkandığı bir ortamda tek bir sorumlu belirlemeyen bir durumda biraz zor gibi görünüyor. Hem onun, yani başbakanın işi de çok zor benim anladığım kadarıyla ama bunun ağır sorumluluğunu nasıl taşıyacaklar? Bu, bu ağır sorumluluğun e, hesabını e, vermediği takdirde bu hesap e, başka yerlerden çıkar, e, kaybeder. Evet. Ben, ben de tarih boyunca yani evet. bir tam bir tarih şeyi sayılmam, uzmanı hiç sayılmam doğrusu ama e, şimdiye kadar okuyabildiğim, görebildiğim kadarıyla e, karizması bozulan karizmatik liderlerin bir daha toparlayabilmiş olduklarını örneğini ben hatırlamıyorum tarih Evet bence de büyük bir şey yani bakın şu da var yani Erdoğan bu çok fazla şey yapılmıyor ama Davutoğlu dışında bu sürecine destek açık çok destek veren tek e, gönülden e, şeyde yok Onlar da bir dengeleme yapmaya çalışıyorlar Yani son yıllarda zaten Erdoğan e, sürekli bir ay, ay, ay, ayarlama dengeleme yapılması e, için çırpınından bir takım muhafazakarların olduğunu biliyoruz Bir takım parti içinde insanlar olduğunu biliyoruz. Ve bu gidiş iyi bir gidiş değil Hasat toplaymayı düşünürken hasadı yakabilir e, bu aşamaya da gelmiş gözüküyor. S ama tabii bundan sonra siyasi şeyde e, neler olur? E, bu, bu sarsıntının etkilerini e, önümüzdeki dönemde göreceğiz. Ben yani öncelikle radyomuzu yine e, yani kendi kendimize olacak ama e, sizleri kutluyorum. Kesinlikle siz saatlerce yayın yapan ve beni yurt dışından, ben de İstanbul'daydım bu süre içerisinde, Beşiktaş'taydım hatta. Bugün karşı taraftayım, deneyeceğim Ankara'ya. Yani e, yurt dışından e, beni arayan e, dostlarım olduğunda da e, sonra açık radyoyu yönlendirdim. En haberler geçtiğim sosyal medyada ve bizim radyoda var. E, gerçekten e, çok iyi bir gazetecilik çalışması oldu. Ben son olarak sizleri kutlayayım. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek evet. üzere. Teşekkürler. Hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla. 343 41 41